Allah Azze ve Celle razı olmayacağı amelleri bizlere işlemeyi nasip etmesin. Bizleri aff ve etsin. Sadıklarla, vefalı, imanlı insanlarla beraber kalsın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara ihlas versin, samimiyet versin. Evet kardeşlerim. Dört ana dersten sonra sizlere bugün bir girişten sonra bir kaydı öğreteceğim inşallah. Dünden bugüne tebliğ ve ilkeleri üzerine bugün bir sohbet yapmayı münasip gördüm. Allah Azze ve Celle bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, insanlığın dünya serüveni başladığı andan günümüze kadar Allah elçisi, peygamberlerin ve onlara inanan müminlerin temel meselesi Allah'ın dinini yaşama ve o dini Allah'ın kullarına ulaştırma tebliğ olmuştur. Asrı saadetten beri Ümmet-i Muhammed en temel ve kutlu görev olarak bunu üstlenmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından bir adıda tebliğ hacı olan veda haccında irad buyurulan hutbede dendiği gibi burada bulunanlar duyduklarını bulunmayanlara ulaştırsın cümlesiyle tebliğ görevi ve sorumluluğu resmen ve genel anlamda ümmete havale edilmiş gerekçesi ise kendisine bilgi ulaştırılan kimse bilgiyi ulaştırandan daha kavrayışlı olabilir diye açıklanmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu tavsiye ve tespiti tebliğ ve irşat görevinin yapısal anlamda süreklilik içerdiğini de göstermektedir hadis-i şerifte her şeyi öncekiler halletmiş yapılacak iş öncekilerin görüşlerini doğru anlayıp onlarla yetinmektir diye özetlenebilecek tebliğe ve temelden zıt tembel bir anlayışa yer olmadığı vurgulanmış olmaktadır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği dışında İslam'ı insanlara benimsetmek için yaptığı faaliyetlerin güncellenmesinden yani tebliğ ve irşattan öncelikle ümmetin alimleri sorumludur. Allah Subhanahu ve Teala kitabında içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun." diyor. Ve müminlerin hep birden savaşa gitmesi doğru değildir. Onların her kesminden bir kısmı din ilminde derinleşip seferden dönen topluluğu uyarmak üzere de geride kalmalıdır, Buyurulmaktadır. Kardeşlerim bu ayetten hareketle tebliğ ve irşat demek olan bir grubun bulunması gerekiyor yani Allah yolunun Allah'ın kullarına açık tutulmasına ve insanlığın İslam hidayetinden nasibini almasına vesile olmak demek olan tebliğ genelde ümmetin özelde bilenlerin asli görevidir bu görevin uygulama çerçevesi ise Allah'a çağıran güzel işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Ayeti kelimesinin tespit tepşir ve teşvikiyle yani söylem eylem ve duruş olarak çizilmiş bulunmaktadır. Her konuda olduğu gibi tebliğde de Ümmetin örnek ve önderi hiç kuşkusuz Allah Resulü Ali ve vesselam'dır. Yetiştirdiği sahabeler de özellikle tebliğ ve irşat alanında Allah Resulü ve vesselamı davette çoğaltan nesildir. Bu sebeple tebliğ yapan insanların bu sahabelerde bulmak mümkündür. Mesela Ali Selatü vesselamın ve sahabelerin tebliğ hayatında nihai anlamda gördüğümüz en temel tavırlardan biri tebliğ imkanı kalmayan yerden tebliğe devam imkanı veren yere hicret etmişlerdir. Bu gerçeği dikkate alarak Tarihi anlamda İslam tebliği hicreti doğurmuş. Hicret tebliği yoğurmuş. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bir başka ifadeyle hicret İslam tebliğinin dünya ufuklarına açılma yolunun adıdır. Allah kendilerinden razı olsun o sahabeler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki yıllarda aldıkları o emirden sonra duydukları, gördükleri, öğrendiklerini büyük bir görev aşkı ve tebliğ bilinciyle ümmetin yeni nesillerine ve ufuklarına ulaştırma gayreti içinde olmuşlardır. Bakmayın bugün Muhammed ümmetinin ihlatsız sammiyetsiz dünyaya dalıp gittiklerine, birlik beraberlikten hoşlanmadıklarını, ilimden hoşlanmadıklarını, şatafat içinde yaşamaya arzuladıklarına bakmayın siz, o sahabelerin hepsinin hayatına bir bakın, kimi kraldı, kimi tüccardı, kimi dünya kadar malına mal sahipti. Birçok şeylere sahipti. Ama iman girdikten sonra en aşağıdan en yukarısına kadar o insanlar davetin etrafında kenetlendiler. Birleştiler. Baktılar ki izzet ve şerefin Allah'ın verdiği nimetler içinde değil, dünyalık saltanatlar ya da rahat yaşam içinde olmadığını anladı o insanlar izzetin de şerefin de Allah'ın onun dininin resulunun müminlerinin yanında olduğunu anladılar Allah onlardan razı olsun ve onlar bu dini bize kadar ulaştırdı kardeşler. Allah bizi de hayırda olanlardan hayrı anlatanlardan hayra vesile olanlardan eylesin bakın onların bu gayretleri sonucu İslam medeniyeti, ilim, fazilet, adalet medeniyeti olarak tanınır hale gelmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ashab-ı başlamak üzere ümmetin nesilleri bir taraftan fetihler, bir taraftan tebliğ ve irşat merkezli bilimsel faaliyetler yoluyla İslam kültür ve medeniyetin kendine özgü erdem ve öğretilerini şartların el verdiği ölçüde insanlığa sunma gayreti içinde olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim ve Sünneti seniyeye dayalı ve tevhid merkezli olmak kaydına tebliğ ümmeti davete. İrşad, ümmeti icabete yönelik İslam telkininde bulunmuşlardır. İslam medeniyetinde henüz Müslüman olmamış olanlara yapılacak İslam tebliğ ve telkini aynı zamanda bir otorite, aynı zamanda bütün Müslümanların ayrı ayrı bir görevidir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Tebliğde iki ana ilke vardır. Tebliğin temelinde tebliğ gayret ve titizliği ile Ali Selametü Vesselama yalan isnat etmeme dikkati diye iki ana, ana ilke bulunmaktadır. Sözümü işitip güzelce belleyen bellediği gibi başkalarına iletip tebliğ eden kimsenin Allah yüzünü ağaçsın diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis-i şerifi tebliğ gayret ve titizliği ilkesini ortaya koymaktadır. Her kim bile bile bana isnat ederek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadis-i şerifi de tebliğde disiplin ilkesini belirlemektedir. İşte bu esaslar çevresinde gayrimüslimlere ya da ümmeti davete yönelik tebliğde imrendirme, ümmeti icabete dönük irşatta da bilgilendirme, bilinçlendirme yöntemi önceliktedir. Burada çok önemli bir kaide gündeme gelmektedir kardeşlerim. Bu kaide de Şudur, İnanan da küfre de açık deliller üzerine olması gerekir. İlim ehlinin arasında müsbet veya menfi hangi dine mensup olursa olsun şöyle bir söz sarf ederler. Her şey zıttıyla kaimdir. Yani her şey aksiyle vardır ve onunla bilinir. İster menfi olsun, ister müsbet olsun, mutlak bir şeyin zıttı vardır, aksi vardır. Onunla ayakta kalınır, onunla bilinir. Bizim için bu müsbet ve menfide bilmemiz gereken bir şey vardır ki, bu da iman ve küfürdür kardeşler. İman varsa muhakkak küfür de var. Ama bizden istenilen emredilen umumen insanların yaratılış gayesi olan imandır. Küfür ise bütün yaratılanların sakındırıldığı bir meseledir. Allah subhanahu teala katiyetle küfrü sevmez. Katiyetle kullarının küfretmesini yani onu inkar etmesini sevmez. Onun için iman umum manasıyla Kur'an'da ve sünnette Adem Aleyhisselam'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar herkesin tarif ettiği, anlattığı ancak bununla dünyevi ve uhrevi saadete kavuşabileceği imandır. Yine Adem Aleyhisselam'dan Aleyhisselatü Vesselam'a kadar küfür de sakındırılmıştır. İmanın temsil edildiği yani imamları dediğimiz insanları gelmiştir. Bunların başında Allah Azze ve Celle'nin o yaşayan insanların içinde seçtiği peygamberler vardır. Peygamberlere tabi olan, peygambere tabi olanların da davet ettikleri insanlar vardır. Yani inananlar topluluğu. Küfür de böyledir kardeşlerim. Onun da imamları dediğimiz insanları gelmiştir. Bunların da küfründe bir lideri olmuştur. Her peygamberin karşısında onunla mücadele eden küfrü tercih etmiş liderler çıkmıştır. Onların da onlara isteyerek veya istemeyerek ya da zorbalıkla tehditle, ölümle tabi olanları olmuştur. Ama Peygamberlere tabi asla zorlamayla olmamış. isteyerek tabi olun. Seste bozulma var mı? Kardeşlerim iman tarafında gönderilen peygamberler zorla hiç kimseyi ama hiç kimseyi kendilerini müdafaya anlattıkları şeyin anlatılmasına tebliğci olmaya davet etmemişlerdir bakın buraları güzel anlayın Allah Subhanahu ve teala iman ve küfrü yaratılan her insanın kendi ihtiyarına yani kendi isteğine bırakmıştır ve demiştir ki isteyen inansın isteyen küfretsin enfal 42 evet yani bunca yıldır davet ediyorsanız, davetinizin başarılı olup olmaması aslında bir yerde sizle alakalı değil. Siz görevinizi yapıyorsunuzdur ama bir de karşı tarafın tercihi var. Evet. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Yani insan iman etme hürriyeti de var, küfretme hürriyeti de var. Evet. İman etme hürriyeti de var, etme hürriyeti de var. Yani serbestsin, ölene kadar tabi. Burada bir zorlama mevzubahis değil. Çünkü zorla imanın, zorla iman ettirmenin katiyetlen sahibine hiçbir faydası yoktur. Zorla küfrün, zorla küfrettirmenin de sahibine zararı yoktur. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bizleri hür bırakmış. İsteyen inansın, isteyen küfretsin demiş. Allah Subhanahu ve Teala ayeti tekrar baştan alacak olursa helak olan da açık delili gördükten sonra helal olsun, helak olsun, elak olsun. Yaşayan da açıkça delili gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki çok iyi işiten çok iyi bilendir diyor Allah Azze ve Celle. Yine ayeti kerimede Allah Azze ve Celle kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine iyi iş yapanlara gelince onlar da kendileri için hazırlamış olunlar diyor Rum 4'te. Evet kardeşlerim çok önemli bir mesele bu. İnananın da delil üzerine olması gerekiyor, küfredenin de açık delil olması gerekiyor. Kuran'ın davet seyrine insanları imana davet seyrine bakacak olursak, Peygamberlerin davet etme eylemine bakacak olursak, devamlı ispat iman tarafında yer almış iman ispat edilmiş imana davet edenler bunu ispat etmiş devamlı inananların gönlü Burhanla delille ikna olmuş vehut ikminan olmuşlardır ama küfre küfür ehline bakarsanız devamlı küfürlerini müdafaalarında, küfürlerini yaymada Fırkaların yayarken söyledikleri sözlerin hepsi şüphe tereddüttür. Hep bunun üzerinedir. Katiyetle kişiye itminan yani gönül rahatlığı vermezler. Hangi fırkaya bakarsanız bakın. Yoldan çıkan hangi fırkaya Allah muhafaza kulak verirseniz verin hiçbir zaman sizde bir huzur tesis edemezler. İman ispatı itminanı o da yakini getirir. Küfür tamamen bunun aksidir. Buradan şu kayda çıkıyor kardeşlerim. İman ispatı o itminanı o da yakini getirir. Küfür hile şüphe Tereddüt, o da sonunda inkarı getirir. Evet, küfür imanın tam zıttıdır. Şüphe vardır, tereddüt vardır ve teşviş vardır. İman cephesinde inananları davet ancak Allah'tan ve onun azabından korkutarak olmuştur kardeşlerim. Allah'tan kork. Ona isyan etmekten kork. Yarın o büyük günün azabından kork. Ona itaat et demiştir gelen bütün davetçiler. Fakat küfür tarafı böyle mi? Hayır. Devamlı eziyet, devamlı işkence, taciz, alay etme, kendisine tabir ettirme yoluyla Kendisine zorlayarak insanlara hep tabi ettirmiştir. Görüldüğü gibi iki tarafında kullandığı malzeme korkutmadır. Birincisinde yani imana davette korkuturken seni kimse zorlamıyor. Korkman gerekir deniyor. Benden başka ilah yok. Bu sebeple benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Yine de ki ben Rabbime isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyor. Evet yarın o büyük günün azabından korkun denilmiştir. Korkuyu hep geleceğe atfetmiştir kardeşlerim. Eğer Allah'a isyan edersen azap var. Ona küfredersen ebedi kalacağın bir azaba düşer olursun diyor. Ama ahirette diyor ve bunu da gelen vahiy ispat etmeye çalışmıştır. Ama küfür böyle değil. Hem eziyet hem işkence eder. Hem de hayatından bezdirecek tacizlerde bulunur. Küfür dendiği zaman yani inkar dediğimiz şey Allah'a isyan etme dediğimiz şey umum manada zikredilen bir kelimedir. Kardeşlerim küfür eylemini oluşturan birçok söz ve hareketler vardır. Küfür dediğimizde tek bir şey değildir. Şunu yaparsan sadece küfür etmiş olursun diye bir ifade ve anlam verme yoktur. Misal, Peki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir diyor. Alim lan 31'de. Bu ayet-i kerime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir kasım insanlar ne diyordu? Biz Rabbimizi seviyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmediklerini söylüyorlardı. Demek ki eğer gerçekten Allah'a sevdiğinizi iddia ediyorsanız ediyorsak iddiamızı Allah Azze ve Celle ispatlamamızı istiyor. İspat ne? Peygamber'e uyma. O zaman Allah Subhanahu ve teala bizi sevsin ve geçmişteki yaptığımız günahları bağışlasın. Kardeşlerim Allah'ı tanıdığını ve sevdiğini iddia eden herkes Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıması sevmesi ve onun yolundan ayrılmaması gerekir Allah'ın Resulü'nün yolundan ayrılan herkes şu anlattığımız kaydıya göre sapıklık içindedir kişi Sevdiğini sevdiğiyle beraberdir sözünü söyleyerek kendini aldatan insanlar. Zira bir kavmi veya bir milleti seven onun izlerine yollarına tabi olur. Kişi iyilerin yolunda yürümedikçe onlardan kabul edilemez kardeşlerim. Sen sabah akşam onların yolunda olacaksın. Onlarla bir ve beraber olmak için can atacaksın. İzledikleri yolu tabi oldukları düzeni takip edeceksin. Onlardan razı olacaksın. Amel bakımından eksiklerin olabilir ama işin başı sen istikamet üzere olman doğru yoldan ayrılmamandır. İşte sevgini böyle kanıtlayabilirsin. Mesela Yahudileri, Hristiyanları ilhat eğleni, heva ve heveslerinin peşinden giden kimseleri görmez misiniz? Hepsi peygamberlerini sevdiklerini söylüyorlar fakat onlarla beraber değiller. Onların istediklerini yapmadılar. Başka başka yolları izlediler. Bu gidişisi onları ateşe, cehennem ateşine götürdü. İman etme dediğin zaman imanın da birçok müsemması var kardeşlerim. Küfürde olduğu gibi nasıl o şube şube cüz cüz iman da aynı şekildedir. İman etmiş olman için bunları yerine getirmen gerekir. Bu meyanda Kur'an'da ve sünnette en çok sözü edilen, bahsi geçilen, izah edilen iman meselesi olduğu halde Kur'an'da çok bahsi geçmiş, çokça anlatılmış, peygamberler hep bunu anlatmış, Allah'ın kitabı bunu izah etmiş, peygamberler bunu yaşantılarıyla sergilemiş, ayrı gelecek nesillere de aktaracak nesilleri yetiştirip, yani peygambere tabi olan sahabe dediğimiz o nesilleri yetiştirip, kendilerinden sonrakilere aktarmak için eğitilmiş muallimler olarak bırakmıştır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yani yarın Allah'ın huzurunda biz bunu anlamadık. Biz bunu bilmiyorduk diyeceğimiz hiçbir iman meselemiz yok. Din tamamlanmış. Eksik hiçbir şey bırakmamıştır. İnsan yakinen imanı ve küfrü bilir. Ayeti kerimede geldiği gibi Allah size imanı sevdirdi. Küfrü fıskı isyanı diksindirtti diyor. Evet kardeşlerim. Yani itaati ve isyanı bilir. İnkar etmeyi de, kabul etmeyi de bilir. İmanına sebep olan amilleri de bilir. Küfrüne sebep olan amilleri de bilir. Çünkü insanoğlunun fıtratı, tabiatı bunları anlayabilecek kabiliyette yaratılmış kardeşlerim. Tüm sohbetlerimizde de zikrettiğimiz bir ayet var Şems suresinde. Allah ona isyanını da, itaatını da ilham etmiştir diyor. Yani öğretmiştir. İtaatın ne demek olduğunu, isyanın ne demek olduğunu Ademoğlu bil. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ama insanın fıtratı bozuldu mu? İstikametini ayarlayamadı mı? İmanı sevmedi mi artık bu sefer yaşadığını din edinmeye başlıyor. Çünkü inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun. Allah hepimize muhafet etsin kardeşlerim. Evet, iman ve küfür. Bu iki esas olarak ele aldığımızda,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 Mürciye imanı tarif ederken, kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek der, bırakır. Harici, tekfirci dediğimiz insanlar devam eder. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağza gösterecek derler. Artma ve eksilmeyi kabul etmezler. Evet, biz bu tanımla hepsinden ayrılıyoruz. Önemli olan imanda ebedi saadeti yakalayacak esasları sağlama, küfürde de ebedi cehenneme götürecek esaslardan kaçınma. Ama bu da demek değildir ki teferruatına önem verme, ihtimam gösterme demek değil kardeşlerim. İnsanoğlu, şu anlattıklarımızın özetine bakacak olursak, imanda ve itaatta iki saftan birinde. Ya Allah'a itaat ediyor ya da şeytana itaat ediyor. Burayı anladık değil mi? Allah'a itaat ediyorsa bu ona imandır. Eğer şeytana itaat ediyorsa bu da ona imandır. Bunun üçüncü bir ihtimali yok kardeşlerim. İnsan, ya o saftadır ya da bu saftadır. Yani ortada bir üçüncü saf katiyetten mevcut değil. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Davetimize güç versin. Bizlere sadık, samimi, ihlaslı kardeşler nasip etsin. Burada oturup herkes kendini bir gözden geçirsin. Şimdi kardeşlerim biz hangi saftayız? Acaba dünya yeme içme yerim? Bizim çocukluğumuz hep Timurtaş Hoca'yı dinlemekten geçti. La yavrum diyor. Eğer dünya yeme içme yeriyse senin öküzde ne farkın var diyor. Öküzde aynısını yapıyor diyor. Şimdi biz hangi saftayız? Tabii ki bunun takdiri kişinin kendisine kalmıştır. Yani insan kendi nefsini her zaman daha iyi bilir. İnsan herkesi aldatabilir, sözüyle, davranışıyla, ameliyle, ama kendisini asla asla aldatamaz. İnsan hem şeytana itaat edecek sonra da çıkıp ben müminlerdenim diyecek bu olmaz kardeşler olmaz kendisi Allah'a itaat ediyorsa şeytana isyan edecek Allah size imanı sevdirdi küfrü fıskı isyanı tiksindirtti diyor evet hem Allah'a itaat edecek hem şeytandan iyi geçinecek bu katiyetle mümkün değil kardeşlerim. Peygamberlerin gönderiliş sebebi bu. Birisine itaat edersen aynı zamanda öbürküne isyan ediyorsun demektir. Birisine iman ediyorsan onunla iyi geçiniyorsun demektir. Öbürüyle aranı bozmuşsun demektir. Evet. Bakın burada ortaya çıkan şu. Yıllardır sohbet eden bir insan, Hiç bıkmadan, usanmadan az, çok, kadın, erkek, herkese öğrendiğim bu tevhidi anlatmaya çalışırım. Şunu gördüm kardeşlerim. İmana birisi ne kadar değer veriyorsa, isyandan ne kadar sakınıp ondan korkuyorsa, işte bunu telakki anlama, takdir etme ve bunun bir neticesi oluyor. Eğer imana değer verme, ben inanan birisiyim diye insanın kendisini buna nispet edip de farklı davranması emin olun hem kendini bozuyor, hem gittiği cemaatı bozuyor, hem anlattığı insanları bozuyor. Yani kişinin kendisini bir şeye sözden nispet etmesi onun ondan olduğunu göstermez. Hani sen gideceksin diyeceksin ki ben mühendisim, ben doktorum. İstediğin kadar de. Eğer bunun bir ihtisasını almamışsan, çalışmamışsan, diploman yoksa bu söz seni bağlar. Senin o sözü söylemen senin öyle olduğun anlamına gelmez. Sen yaşamadığın halde, inanmadığın halde, yapmadığın halde, dininin emir ve nehilerini okumadığın halde çıkıyorsun, diyorsun ki ben müminim diyemezsin kardeşim. Bu söz sadece kuru bir nispetten ibarettir. Evet, bunu önce anlamak gerekiyor. Mümin iman eden imanının gereği amel eden insandır. Allah bizi müminlerden eylesin. Evet. Burada biraz dürüst olmamız gerekiyor. Kendimizi aldatmamamız gerekiyor. Kendi kendimizi ateşe atmamamız gerekiyor. Evet. Geçmişte de İnsanlar bunu hep böyle yaptılar. Bugün de hala kendilerini aldatıyorlar. Çok sevdiğim insanların gözümün önünde kayıp bir bir gittiklerini gördükçe ben kahroluyorum. Nedense insanlar ahireti sevmiyorlar. Dünyaya öyle bir ahtapot gibi sarılmaya başlıyorlar ki dünya onları çektikçe çekiyor, çektikçe çekiyor. Ya kazansan kazansan ne kazanacaksın ya? Süleyman Aleyhisselam'a dünyada her şey emrine verilmedi mi? İşte Karun tüm mal verildi. Bir sürü mal vardı. Ne oldu? Yerin dibine hala batmıyor mu kardeşlerim? Allah hepimize hayır versin, hayırdan hayırmasın. Kur'an'daki misalleri güzel oldu. Verilen misaller hep ta tepeden verilir. Bir Belam'ın kıssasını, bir Harun'un, bir Haman'ın, bir Firavun'un, bunların kıssalarını güzel okuyun. Eğer Kur'an okumazsanız, ki misal Kur'an'da şöyle bir kıssa var. Yahudiler yahut Hristiyanlar, hiç kimse cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız dildini getirin diyor. Bakalım. Yahudiler ne diyordu? Hristiyanlar hiçbir şey. Hristiyanlar ne diyor? Yahudiler hiçbir şey. Cennete ancak biz gireriz. Aynı bugün günümüzdekiler. O fırka bu fırka. Biz cennetliyiz. O diyor ben cennetliyim. O şöyle. Allah ne diyor? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Getirin. Neyle ispat ediyorsunuz? Yoksa sizi tanıyan biri mi var? Bir söz mü verilmiş cennete gireceğinize? Getirin delillerinizi diyor. Bir zaman Yahudilerin ya da Hristiyanların, Beni İsrail'in Allah'a en çok itaat eden kulluklarını eda eden insanlar olması Hani bugün diyorlar ya benim babam hoca, dedem bilmem hafız falan işte molla babalarını, dedelerini bunu kast ediyorlar. İlla onlardan gelen nesinlerin çocuklarının torunlarının öyle olmaları gerektirmiyor ki. Allah delillerinizi getirin diyor. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız diyorlar. Allah Azze ve Celle Delilinizi getirin diyor. Kur'an size bunu ne diyor? Delilinizi getirin. Ona nispet ediyorsanız, bu size ne kazandırır diyor. Evet. Müminin suresine bakıyorsunuz. Umumen zikredilen bir ayet kerime. Allah Hazreti ne diyor? Sizin Rabbiniz benim ben diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, fırka fırka, parça parça oldular. Her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor, onunla seviniyor. Diyor. Diğerlerini bırakın, Muhammed ümmeti bugün böyle değil mi kardeşlerim? Parça parça olmuşuz. Herkes cennetlik olduğunu söylüyor. Herkes yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor. Parça parça olan ümmet, her grup ne diyor? Doğru olan biziz. Ben doğruyum. İnandım demek, müminim demek, biz de müminim diyecek, yani kendini ona nispet etme kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Bu sadece sözden ibarettir. Bu boşu boşuna bir iddiadır. Bu meyanda iman edişimiz olduğu gibi imanı yaşayan, <gülüyor> imana davet eden insanlar, iman için mücadele eden insanlar olmuştur. Küfürde de küfredenler. Küfür ettikleri gibi küfre davet edenler ayrıca küfür için... Mücadele eden insanlar olmuştur. Olacaktır da. Kardeşlerim, burada anlatmak istediğim şu. Allah'a inananlar, Allah yolunda mücadele eder. Mücadelesini müminlere yapmaz. Tağuta inananlar, o yolda mücadele eder. Evet. Allah hepimize hayır versin ayırdan ayırmasın. Eğer sen İslam'dan hiçbir şey yapmadan kendine Müslümanım diyorsan bu sözün sana faydalı olduğunu düşünüyorsan aldanıyorsun. Evet. Bugün imanla alakası olmayan her türlü küfrü işleyen sonra da bizim karşımıza çıkıp ben de Müslümanım diyen insanlar var ya. İşte bu bizden kaynaklanıyor. Eğer biz imanın sadece iman ettik demek olmadığını, yaşamanın insanlara bunu yaşamaya davet etmenin, mücadelenin bunun bir gereği olduğunu anlasaydık, anlasaydık, onlar kendilerine yani ben de Müslümanım diyenler katiyetle kendilerini İslam'a nispet edemezlerdi. Ne bizi ne de toplumu aldatamazlardı. Bugün bakın birisi istediği gibi din düşmanlığı yapıyor. Dinimize sövüyor. Dinimizin değerlerine sövüyor. Arkadan biz de Müslümanız diyor. İşte bu bizden kaynaklanan, bizim dinimizde samimi olmadığımızdan kaynaklanan meseleler kardeşlerim. Eğer bizler iman etmenin, imanı yaşamanın, imana davet etmenin nasıl olduğunu Kur'an'a göre, sünnete göre anlamış olsak, anlatmış olsak, emin olun bunlar bunu diyemezler. Evet. Allah hepimizi samimi ihlaslı Allah'tan korkan samimi kullardan eylesin. Eğer Allah Subhanahu ve Teala isteyen inansın isteyen küfrettin dediyse sen birilerini zorlama. Zorla iman ettiremezsin. Eğer onlar iman etmeden ya da iman etmiyoruz biz gelen vahyi kabul etmiyoruz ama peygamberi kabul ediyoruz derlerse ya da Kur'an'ı kabul ediyoruz peygamberin sözünü kabul etmiyoruz diyorlarsa bırak neden bunları bu vaziyete getiren biziz kardeşlerim biz daha dinimizin değerlerini neye iman nasıl iman ne şekilde iman anlamamışız Allah'ın kitabı Buna iman ettik diyoruz. Nasi'nin mensunu inkar ediyoruz. Peygamber'e iman ettik diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkanlara ne diyoruz? Zanni diyoruz. Kadere iman ettik diyoruz. Kadere tekmeler vuruyoruz. Ahirete iman ettik diyoruz. Cenneti istiyoruz. Cemali istiyoruz diyoruz. Cehenneme doğru dizgin giden amel istiyoruz. Yani öyle çarpıklıklar içindeyiz ki hem aile yapısında hem günlük yaşantımızda İslam'ı yaşamayan insanlar olarak biz de Müslümanız diyorlar. Buradan sakın tekfir ya da tekfire kayan sözler anlaşılmasın. Burada sadece empati mi diyorsunuz? Bunu yapmaya çalışıyoruz kardeşlerim. Aile yapımıza bak Çocuklarımız bizden sonra gelecek insanlar değil mi? Ya da bekar olanları, yiyenlerini düşün, kuzenlerini düşün. İslam'ı biliyorlar mı? Çocuklar ilk öğrenmesi gereken tevhidken, kulağına okunan ezandaki gelen kelimelerken bizim bugün öğrettiklerimize bakın ömründe yalan söylememiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarımıza öğretilmiyor. Yalan söylersen burnun uzar diye bilmem ne Pinokyos'un bilmem nesi öğretilir. Doğru mu? Allah hepimize hayır versin kardeşler. Önce bizim Müslümanlar olarak samimi Müslümanlar olmamız gerek. Bizim samimi olmamız kendimizi aldatmamamız bu sefer karşıdaki insanları da mert yapacak. Düşman da sahtekarlıktan çıkacak ve seni gördüğünde mert olacak. Bakın asr-ı saadete bakalım. Kitap ve sünnete uyulduğu müddetçe hep huzur içinde olmamışlar mı? Ama ne zaman Karışıklıklar başlamış. Misal, Kur'an bize yeter demişler. Sünneti, yani Allah Resulü ve Vesselam'ı devre dışı çıkarmaya çalışmışlar. İşte sonuç ortada. Ümmet parça parça. Birlik yok. Herkes kendi yanındakiyle seviniyor. Ve işin garip tarafı, herkes de ben hakkım diye Hiç ben yanlışım diyeni gördünüz mü? Allah için soruyor. Niye demiyorlar biliyor musunuz? Çünkü İslam öncelikli değil. İnsan öncelikli. İslam öncelikli olursa her şey düzelir kardeşler. Asr-ı Saadet'te böyleydi. Ben sana diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptı diyorum. Sen babam Ömer Ebu Bekir yapmadı diyorsun. Diyorum. Ben senin başına taş gelmesine yağmasından korkarım diyor. Gördün mü? Bugün hadi bakayım bir alim hakkında bir söz söyleyeyim bakayım. Hadi. Hadi bir söyleyeyim bakayım. Eğer biz samimi Müslümanlar olursak vallahi kafirler de Allah düşmanları da mert olur. Evet. Allah hepimize samimiyet versin. İhlas versin. Kardeşlerim, hadi burada gizlediniz, hadi burada insanları aldattınız, kendinizi samimi gördünüz. Peki ahirette ne yapacaksınız? Hı? Her şey orada bir bir ortaya çıkmayacak mı? Evet. Herkes imanında, hür kardeşlerim, isteyen iman eder, isteyen küfreder. Allah böyle diyor. İstediğini seç. Hangisini seçersen seç. Ama açık deliller üzerine ol. İmanında da küfründe de. İnanıyorsan deliline göre, öyle taklitten, örflen, atalarla, şunu bunu taklitten değil. İnandıysan deliline göre yaşayacaksın. Deliline göre mücadele edeceksin. Yine bu delile göre küfürde mahkum olan küfür ehli olacak. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Meselenin boyutu ne şekliyle olursa olsun, kitap ve sünnete uygun olmayan her şeyi Müslüman terk etmesi gerekiyor. İmanın muhafazası tahsilinden daha zordur. Amelsiz bir halde itikat asla muhafaza edilemez kardeşlerim. Nifak nedir? Söz ile amelin birbirine ters düşmesi. Batın ile zahirin birbirine yani söz ile amelin birbirine ters düşmesi. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Hem iman ettim deyip hem de bunun zıftına hareket edememiz. Öyleyse samimi olacağız. Allah Azze ve Celle'ye samimi kullar olacağız. Dinimizi öğreneceğiz. şu akşam vakti vaktinizi çok almak istemiyorum. Sohbeti şöyle bir toplayacak olursak demek ki çok önemli bir kaydıymış. Neymiş? Her şey zıttıyla biliniyor. Evet. Ve insanın başıboş bırakılmadığını her halükarda kul olduğunu hatırlaması gerekiyor. İnsan ya iman tarafında ya da küfür tarafında. Bunun üçüncüsü yok kardeşlerim. Demek ki iman hep ispat edilen, ikna edilen, itminan olan ve huzur getiren taraf. Küfür hep şüphe ve tereddütle ve insanı hep inkara, ihlassızlığa, samimiyetsizliğe götüren. Kardeşlerim iman ehli hep övülmüştür küfür ehli hep yerilmiştir. Dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir bunu unutmayın. Allah subhanahu ve teala bizden inanan da küfreden de açık delillerde olmasını istemiştir. İman ettin göster kardeşim. İspat et, itaat et. İtaatın ne olduğunu git öğren. Parça parça olanların hep kendilerinin hakta görmeleri ama Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmadıkları bunların hepsinin ibadet etmeyip bol bol lakır ettiklerinden kaynaklanıyor. İman eden imanının gereği gibi amel eder ben sellem sözümü Ömer Radıyallahu'nun bir koyuyla bitirmek istiyorum. Bugün biz Müslümanlar nasihati bile azar almaya alışmışız. Hani tabiri caizse borlundan kıl aldırmayan insanlar olmuş. Doğru mu? Bakın Allah Resulullah Sallallahu ve Selam'dan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra en hayırlısı kim? Ömer değil. Mi? Allah ondan razı olsun. Ömrü boyunca münafık olmaktan korkmuştur kardeşlerim. <gülüyor> Çok garip değil. Bugün biz kendi nefsimize bile bu kelimeyi layık görmüyoruz. Bunu bir düşünün. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. O sahabenin ahlakını, ihlasını bizlere de nasip etsin. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi bize de, neslimize de nasip etsin. Hakkı hak bilip hakkı tabi olan, batılı da batır bilip ondan uzak Allahümme ve Bihamdike. Eşhüden la ilahe illa ente, estağfurullah ve tevbeli. Belhamdülillah. Allah hepinizden <flats> razı <gülüyorAUDIO Vive n'd Han vaccine>